Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak bu hadis-i şerif ışığında, bu aralarından sadece bir tanesi fırka inancıya yiyecek. Biz bu fırkayı nasıl anlayacağız? Yani arasından hangisinin doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Şimdi bir de bakın, zaman, evet. Bu geriye kalan diğer 72 fırkada mesela, bunlar ehli i olun olduğunda cennete girebilecekler mi? Bir defa hadise baksa kardeşimiz, soruyu soran kardeşimize teşekkür ediyorum. Bağlamı güzel yakalamış. Hadiste cevabı var sorusun. Ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Hmm. 73 fırkaya ayrılacak. Bak ne diyor hadis? Ümmetim diyor. Aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Sahiplenir. Ümmetim diyor. Ümmetim dediği vakitte ne oldu? Hepsi peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin ümmetinin altına girmiş oldu. Bu bir İkincisi hadisler bir hoca efendinin ya açıklamasıyla veya şehrleriyle beraber okunmazsa her zaman söylüyorum bu programda çok söyledim. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir ve yanlış anlaşılmalar da kutuplaşmaları getirir. Zaten en çok ihtilafa düşürüldüğümüz nokta burasıdır. Bu hadiste onlardan birisidir. Şimdi bakın burayı bir açıklayalım biraz kısa detayla kısa öz Öncelikle bu hadisin senet olarak bu hadis zayıftır. Senet olarak bu hadis zayıftır. Dolayısıyla bu hadisin üzerinden çıkarak ümmetin değişik fraksiyonlarını küfürle, zındıklıkla, mürtetlikle dinden dönmeyle itham etmek yanlış olur. Niye? Çünkü senedi zayıf olan hadisin, hadisin eğer metni de İslami esas ve temellere aykırı ise o zaman o hadisle hüküm bina edilmez. O hadis üzerine hüküm bina edilmez. Ha? Ya o hadis yorumlanır ve tevil edilir. Şimdi bu kısaca bunu söyledikten sonra bu hadisi şerif sorumuzun cevabını da barındırıyor. Ümmetim 73, 73 yani. fırkaya ayrılacak diyor. Bir defa Peygamberimiz ümmetim dediği vakitte ne yapmış oldu? Bütün fraksiyonlarını kucaklamış oldu. Ancak ümmet ikiye ayrılıyor. Birisi ümmeti icabet birisi ümmeti davet. Ümmeti davet. Ümmeti davet demek henüz Müslüman olmamış. Henüz Müslüman olmamış. Ya Hristiyan, ya Efendim, ya Yahudi, ya Budist, Ateist. ya ya ya. Henüz Müslüman olmamış. Bunlar da Peygamberimizin ümmetidir. Nasıl olacak hocam? Peygamberimiz evrensel mi değil mi? Evrensel. Bütün insanlığa gönderilmiş peygamberdir. O zaman bütün insanlığa gönderilmiş peygamber ise onlar da bu ümmetin içerisinde ama henüz İcabet etmemiştir. Henüz peygamberin çağrısına, davetine, tebliğine evet dememişler. Evet demiş. Bunlar ümmeti davet. Biz Müslümanlar olarak bu dini ve bu dinin esaslarını bunlara ulaştırmakla mükellefiz. İkincisi de ümmeti icabet. Kim onlar? Müslümanlar. İcabet etmiş olanlar. Bu hadisi şerifte ümmeti davet kastedilmiyor. Bu hadisi şerifte ümmeti davet ne yapmıyor? Kastedilmiyor. Onlar bir kenarda. Burada ümmeti icabet yani ben Müslümanım diyenler ayrılacak diyor. Peki ben Müslümanım diyenler ayrılacak da bir tanesi cennette diğerleri nedir? Cehennemde diyor mu? Hayır demiyor bakın. Bir tanesi kurtulacak yani doğrudan cennete gidecek olanlar. Diğerleri ümmeti icabet olduğu halde, Müslüman oldukları halde, ümmetin içinde yer aldıkları halde eğer günahları var ise günahları oranında yandıktan sonra cennete. cennete gelecek. Peki doğrudan cennete gidecek olan kim? İman ettiği esaslara Hazreti Peygamber ve onun sahabesi gibi yaşamış olanlardır. Demek ki ben Müslümanım dedikten sonra Hazreti Peygamber'i örnek alacak, sahabe-i kiramı örnek alacak, onlar gibi yaşayacak. Onlar gibi emirler yerine gelecek. Onlar gibi haramlardan kaçınacak. Onlar gibi takva üzere yaşayacak, züh hayatı üzerine yaşayacak. Kısacası dini bir bütün olarak yaşayıp haramlardan kaçacak. İşte onlar fırkayı naciyen. Kimmiş onlar? Peygamber ve ashabi gibi inanan ve onlar gibi yaşayanlar. İşte biz bu fırkaya genel anlamda ne diyoruz biz? ehl sünnet ve cemaat diyoruz. Ama diğer fraksiyonlar, Diğer fraksiyonlar da hadiste ifade edildiği gibi ümmettir ama günah kirinden arındırıldıktan sonra onlar cennete gireceklerdir inşallah.